Vâshhedu Allah ıllahe illa Allahu wâheduhu la şerîka le. Vâshhedu ân Muhammedan ıbduhu vârâsûlu. Ama بعد. Değerli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, yaklaşık iki aylık bir ara tatilden sonra tekrar birlikteyiz. Bizlere bu ömrü lütfeden tekrar buluşmayı, tekrar buluşmamızı nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz. Her dersimiz olduğu gibi bu hamd ile, Rabbimize hamd ile başlayalım. Ve elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına da salat ve selam ederek bugünkü dersimize de başlangıç yapalım. Değerli arkadaşlar iyi ya da kötü 3-4 hafta ve 2-3 haftalık da bir sınav maratonumuz olmuştu. Yaklaşık bir altı hafta sanırım geride bıraktık geride bırakmıştık. Bu altı hafta içerisinde çok kısa şekilde en özet şekliyle hadis tarihinin kısa bir özeti ve bundan bir adım ötesi özellikle kütüb Sitte ve Kütüb-i Tis'a tabirleri ve bu tabirlerin içerisine giren eserlerin hangileri olduğu müellifleriyle birlikte bunları tanıtmaya, tabi çok kısa olarak tanıtmaya gayret sarf etmiştik. Bu bilgilerin içerisinde Yeri geldikçe önemli gördüğümüz başka bilgiler de sunmaya çalıştık. Bilgimiz nispetinde tabii ki. İnşallah, Rabbimden dileğim odur ki bu geçtiğimiz dersler benim için inşallah faydalı oldu. Sizler için de umuyorum ki faydalı olmuştur. Asıl dersimiz bunlar değildi tabii bu. Geçtiğimiz 4-5 hafta sadece bir giriş mesabesindeydi. İşleyeceğimiz kitabı inşallah bugünden itibaren başlayacağız artık. Bu serüven ne kadar sürer? Yaklaşık bir sene, yani yaklaşık bir ders dönemi işte normal okul dönemi içerisinde nihayete erdirmeyi düşünüyorum. Rabbimiz nasip eder, ömür lütfederse. Bugünkü dersimiz kitabımızı ekranda da şöyle sayfalarını ilerletelim. Size göndermiştim zaten. Bunun çıktısını alıp elinizde bulundurabilirsiniz, kitapçılardan temin edebilirsiniz veya hiçbir şey yapamayan gönderdiğim PDF'den bilgisayarı üzerinden veya tableti üzerinden takip edebilir. Evet kardeşler, bir kitabı belki size akıl vermek gibi olmasın. Sadece bir e, benim sevdiğim bir şeyi size de tavsiye edeyim. Şu an geçtik ama bir kitabın usulünü anlayabilmek için ön söz giriş bölümleri mutlaka okuyalım. Şu an geçtik dersimizin konusu dışı olduğu için. Siz... Dersimiz dışında bu giriş bölümünü, ön söz bölümünü okursanız güzel olur, faydanız da olur. Evet kardeşler, şu an ekranımızda da gördüğümüz gibi giriş bölümü bugünkü dersimizin konusu. Yani üç alt başlık var. Birincisi, hadis usulü ilminin doğuşu ve tarihi gelişimi. İkincisi, hadis usulü sahasında telif edilen en meşhur eserler ve üçüncü başlığımızda öncelikli tarifler. Yani birkaç tarife kısaca değineceğiz. Bugünkü dersimiz bir 5-6 dakika gecikmeli başladık. Biraz da kısa olacak. Fazla sizi bunaltmamak adına bugün sadece bu konuları işleyeceğiz. Fazla uzatmayacağız. Hemen başlığımızda atabiliriz. Not tutan kardeşler var ise. Bir Hadis usulü ilminin doğuşu ve tarihi gelişimi. Değerli kardeşler, bu ilmin temel prensiplerinin ana esaslarının Kur'an ve sünnetten alınan bilgiler ışığında ortaya konduğunu söylememiz mümkündür. Malumunuz Hucurat 6. ayette Allah Subhanahu ve teala mealen bizlere şöyle hitap ediyor. Ey iman edenler diyerek, direkt bizi muhatap alarak bize diyor ki, size bir fasık haber getirdiğinde onun doğruluğunu iyice araştırın. Bizlere bir köşe taşı sunuyor. Bu bir emirdir aslında kardeşler. Yani bir tavsiye gibi görülse de bir emirdir. Biri bir haber getirdiğinde, bir fasık bize haber getirdiğinde onun doğruluğunu araştırmak bizim görevlerimizden, Müslümanlık görevlerimizden biridir. Değerli kardeşler bu ayeti zikretmişken Önemli, önemli olduğunu düşündüğüm bu ayetin nüzul sebebi var. Yani ben ilk öğrendiğimde oldukça şaşırmıştım. Yani burada fasık dendiğinde biz kendimize hiç yakıştıramıyoruz veya çevremizdeki sevdiklerimize belki bu sıfatı yakıştıramıyoruz. Ama bu ayetin sebebi nüzul denir. Yani neden, hangi sebep üzerine, hangi olay üzerine bu ayet indi? Buna tefsir ilminde sebebi nüzul deniyor. Yani nüzul sebebi. Kardeşler bu ayetin Rabbimizin inzal etmesine sebep olan olay kısaca hadis eserlerinde uzunca birçok rivayet var bununla alakalı. Biz kısaca geçeceğiz. Müsterik oğulları bir kabile, bir aşiret Müslüman oluyor kardeşler. Medine'nin dışında bir bölgede Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunlara zekatlarını toplaması için zekatlarını alması için ashabından buraya üzerine basarak vurguluyorum ashabından Velid ibn Ukbe'yi gönderiyor kardeşler. Velid radiyallahu anh Zekatı almaya gidince, müstelik oğulları bunu haber alıyorlar tabii. Allah Resulü'nün elçisini karşılamak için şehrin dışına atlarıyla çıkıyorlar. Maksatları bu elçiyi karşılamak. Ama Taberi'nin e, hadis eserlerindeki rivayetlerde geçmeyen, ama İmam Taberi'nin rahmetullahi aleyhin, e, zikrettiği bir ayrıntı var. Diyor ki cahiliyede muhtalık oğulları ile Velid bin Ukbe arasında yani veya onun e, aşireti arasında e, sorunlar vardı, kavgalar vardı. Bir düşmanlık vardı diyor İmam Taberi Rahmetullahi Aleyh. Velid radiyallahu anh oğullarının ileri gelenlerinin böyle şehrin dışında atlarıyla onu karşılamaya çıktıklarını görünce korkuya kapılıyor. Kendisini öldüreceklerini sanıyor. Ve arkasına dönüp, hızlıca uzaklaşıp, tekrar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ve Resulullah'a durumu anlatıyor. Diyor ki, beni zekat toplamam için gönderdiğin Mustarikoğulları, şehrin dışında atlarıyla, Beni öldürmeye azmettiler diyor. Evet bu haber yayılıyor tabii ki. Ve öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu olay sebebiyle müstakil oğullarına gazve düzenlemeyi dahi düşünüyor. Ve bu haber de müstakil oğullarına gidince onlardan bir heyet gelip Allah ve Resulünü gazaplandırmaktan korktuklarını ifade edip olayın aslını anlatıyorlar ve bu olay üzerine işte kardeşler Rabbimiz Azze ve Celle Muhucurat Suresi 6. ayeti indiriyor. Yani burada fasık olarak aslında nitelendirilen bir sahabi kardeşler. Yani biz kendimize yakıştırmıyoruz veya az önce dediğim gibi yakınlarımıza bu sıfatları yakıştıramıyor olabiliriz ama Bugün günümüz açısından fasık olmayan kimse yok desek neredeyse geri kardeşler. Bu yüzden bilhassa internette zaten televizyon mümkünse evimize sokmayalım. İnternette, televizyonlarda veya işte gittiğimiz ortamlarda arkadaş ortamlarında yok. Şu şöyle dedi böyleymiş, şu böyleymiş, şunlar şöyle yapmış. Falan da filan da bu tür haberler bizlere ulaştığında onun doğruluğunu araştırmadan inanmayalım ve daha kötüsü bugün ne yazık ki internetin belki de en büyük zararı bu oldu. Bir yem atılıyor ortaya Bunu yemleri genelde münafıklar ve kafirler zaten bilinçli olarak atıyorlar ve bizim ne yazık ki saf kardeşlerimiz. Anında binlerce kişiye, belki yeri geliyor, zamanı geliyor, milyonlarca kişiye bu haberi yayabiliyor kardeşler. Allah muhafaza, bir topluluğa olan kinimiz, öfkemiz Allah Subhanahu ve Taala'nın bir başka emridir bize, bir başka tavsiyesidir bize. Bir topluluğa olan kinimiz, öfkemiz aman ha bizi adaletsizliğe sürüklemesin kardeşler. Yani sevmediğimiz kişilerden dahi bir haber alsak, onun doğruluğunu araştırmadan ona inanmayalım ve yaymayalım. Velhasıl buna da böyle bir dipnot olarak değindikten sonra kardeşler, Kur'an'daki bu ve benzeri hitaplar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen birçok hadis var. Kitabımız bir iki rivayet almış. İşte bunlardan biri mealen bizden bir şey işitip de onu duyduğu gibi aktaranın Allah yüzünü ağarsın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu gibi haberler <gülüyor> normal bir haberin dahi araştırılmasını Rabbimiz bizden yani Müslümanlardan beklerken elbette bu bir de din olunca kardeşler elbette bunun e, önemi çok çok çok daha öte oluyor. Öte olması kaçınılmaz olur ve bu gibi uyarılar, tavsiyeler ve emirler Müslümanların gelen haberleri bilhassa fitne dönemi işte Fitne döneminin zamanı olarak kesin net bir tarih yoktur ama e, özellikle Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra başlayan olaylar fitnenin başlangıcı olarak kabul edilir. Genel kabule göre. Bu dönemi Hicriye 38'li, 39'lu, 40'lı yıllara çekenler e, olabildiği gibi daha ileri tarihlere çeken Özellikle müsteşrikler mevcut kardeşler. Ama genel kabul gören Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle birlikte başlayan olaylar. Bu açıdan Sariyay'ın imamlarından İbn-i Sirin'in bir sözü var kardeşlerim. Hadisle ilgili hangi eseri okursanız okuyun. Yani usul, rivayet değil de dirayet kısmıyla ilgili. Usul ile ilgili hangi eseri okursanız okuyun. Veya hangi makaleyi okursanız okuyun, karşınıza sık sık çıkacak bir söz. Neden? Çünkü çok önemli bir söz. İbn-i rahmetullahi Aleyh diyor ki, önceleri bu hadisleri veya gelen haberleri kimden alındığı sorulmazdı. Çünkü herkes, e, Müslüman toplum, yalan zaten kesinlikle ortadan kaldırıldığı için dinin emriyle, Kimse yalan zaten konuşmuyordu. Yani haberin doğruluğunu araştırma gibi bir durum söz konusu değildi. Ama fitnelerin başlamasıyla, toprakların genişlemesiyle artık İslam toplumu içerisine değişik değişik milletlerden, değişik dinlerden insanlar dahil olmaya başladı. Fitne başladı. Fikri siyasi ve itikadi ayrılıklar başladı. İşte bu fitnelerden sonra diyor İbn Sirin, önceden sorulmazdı. Ne zaman ki fitne olayı ortaya çıktı, fitneler ortaya çıktı. Bize diyor, hadisi aldığınız kişilerin adlarını söyleyiniz demeye başladılar. Devamında diyor ki İbn Sirin, rahmetullahi aleyh bakıyor ehli sünnet olanların hadisini alıyor. Ehli bir daha olanların rivayetlerini almıyorlardı şeklindeki bir sözü. Bunu e, i̇mam Müslim Rahmatullahi Aleyh Sahih isimli eserinin Camius Sahih hatırlarsanız mukaddime yani giriş bölümüne koymuştur kardeşler. Bu rivayet Müslim'in eserinde mevcuttur. Birçok eserde mevcut olmakla birlikte. Kardeşler bu senedin doğmasına sebep oldu. Senetle ilgili bir araştırma yaptığımızda aslında İslam'dan önce Arapların senede benzer bir metot kullandıklarını tarihi veriler bizlere haber vermekte. Onların şiir çok önemliydi Arapların larda malumunuz atalarından, dedelerinden, babalarından aldıkları şiirleri böyle kısa senetler halinde işte babamdan şeklinde veya dedemden şeklinde bu şekilde bir senet kullanımının örneklerine rastlamak mümkün. Tabii ki İslam ile e, bu hadis ilmiyle başlayan senedin kıyısından köşesinden geçememekle beraber sadece belli başlı böyle Ufak tefek örnekler bulmak mümkün kardeşler. <gülüyor> bu şekilde rivayeti kimden alındığının sorulması senet ilminin doğmasına sebep oldu. Senet ortaya çıkınca bu başka ilimleri gerekli kıldı kardeşler. Ney mesela? Ravileri tanımayı gerekli kıldı. Ravileri tanımak cerh ve tadil. doğmasına sebep oldu. Çünkü kimi ravi var? E, adalet sahibi mesela. İtikadı düzgün. Hadis alınabilir. Adil bir kişi. Ondan hadis alındı. Buna tadil diyoruz. Bir de muhaddislerin cerh ettikleri. Cerh sözlük anlamıyla yaralamak demek. Cerh ettikleri vardır kardeşler. Yani adaletinde ve zaptında, bunları ileriki derslerimizde işleyeceğiz. Bir ravinin cerh edilmesinin iki ana sebebi vardır. Adalet ve zapt. Adalette beş şart vardır. Zaptta beş şart vardır. Bunlar tamam değilse o ravi cerh edilir. Yani ondan rivayet alınmaz. İşte ravinin fısk Sahibi olmaması, bidat sahibi olmaması gibi ileriki derslerde geniş bir şekilde işleyeceğimiz sebepler. Bunlar bu şekilde her ilim başka bir ilmin doğmasına sebep oldu. Kaçınılmaz kıldı çünkü. Ve kardeşler bunlar yazılmaya başlandı kayıt altına alınmaya başlandı. Ama böyle e, düzenli bir şekilde değil tabii ki. Mesela İmam Şafii Rahmetullah Aleyh'in El-Un ve el eserlerinde hem fıkıh usulüne dair hem hadis usulüne dair çok güzel ince noktalar vardır, bilgiler vardır. Ama İmam Şafii'nin El-Risali eserine Başlı başına bir hadis usulü kitabı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani bu şekilde bilgiler kitaplarda yer almaya başladı. Ne zamana kadar? Hicri 4. yüzyıla kadar. Artık toplandı, gelişti, ilim doğdu, kolları belli oldu. Hangi ilim hangi ilmi doğurdu, gerekli kıldı. Bir olgunluğa ulaştı ve artık ne gerekli oldu? Bunlar hep bir sünnetullah'tır kardeşler ayrıca. Artık düzenli bir usul eseri ortaya koymak gerekli oldu. Bildiğimiz kardeşler belki öncesi vardır. Ama günümüze ulaşan bildiğimiz ilk hadis usulü eserinin müellifi Errame Hurmuzi'dir. Râme Hurmûzî Zor bir isim gelebilir. <gülüyor> bu eser kardeşler ilk telif edilen usul eseridir. Müstakil olarak. Ve günümüze de ulaşmıştır. Bu eserin adı el muhaddisul ül fâsıl Beynel-Râvi-Vel-Vâ'i Kardeşler. <gülüyor> Ve bu şekilde bu serüven başlıyor. Yani usul eserlerinin artık düzenli bir şekilde başlıklar halinde müstakil olarak kaleme alınması bu şekilde başlıyor. Ve geldik bununla bağlantılı olarak ikinci başlığımıza. Yani hadis usulü sahasında telif edilen en meşhur eserler. Burada kitabımızın yazarı Mahmut Tahhan 15 esere yer vermiş kardeşler. Biz bu 15 eserin elbette 15'ini birden aklımızda tutamayız. Biz biraz daha kısaltalım. Bazılarında sesimi vurgulatacağım. Onlara özellikle dikkat edin. Sınavda çıkabilecek bir soru olabilir. Birincisi kardeşler, bu başlığı attıysak Az önce zikrettiğimiz eser El-Muhaddisi'l-Fasıl Beynel-Ravi Vel-Va'i Er-Rame Hurmuzi'nin eseri Kardeşlerim Bu eser ilk tehlif edilen eserdir Ancak Elbette her ne kadar Belli bir Doygunluk Tarihi doygunluk Söz konusu olmuşsa da Ortaya konulan ilk eserler Tam istenileni vermekten hep uzaktır kardeşler. Hatta öyle ki bir günümüzde de mesela herhangi bir eser kaleme alındığını düşünelim. Mesela onun ilk baskısı El-Muhaddisu. Evet, evet, evet. Bunlar zaten pdf'de var. Yani ayrıca yazmamıza gerek yok. Pdf mevcutsa PDF'ten kitaptan artık bunların ayrıntılarına ulaşmanız mümkün. Bu eserlerin tam isimleri de çok önemli değil kardeşler. Yani ramehur muzi el muhaddisul fasıl diye aklımızda kalsa mesela benim için yeterli. Sizin için de yeterli olur. Yani bir farkındalık kazandırmak amacımız. Eserlerimize karşı ve muhaddislere karşı bir farkındalık kazandırmak bizim asıl maksadımız. Yoksa bunun eserlerin içeriği nasıl tam isimleri ne bu müelliflerin eserlerinin tam isimlerine bunlar elbette bizleri aşan mevzular bizim için gereksiz olan mevzular evet dediğimiz gibi kardeşler ilk eser olması bakımından tam istenileni ortaya koyamamış yani bütün konuları içermiyor bu eser ondan sonra kardeşler muhaddislerin önemli simalarından İmam El-Hakim En-Naysaburi Bir eser kaleme alıyor. Marifetu Ulumi'l Hadis ismiyle. Bu eser yine böyle çok düzenli bir eser değil kardeşler. Tertip bakımından yani. Ve Üçüncü eser olarak kardeşler Üçüncü eseri olarak zikrettiğimi geçiyorum. Biz üç yazalım. Buradaki dördü ekleyelim. Üçüncü eser olarak El-Hatib El-Bagdadi diye bir alimimiz var. Bir muhaddis var. Muhaddislerin önemli simalarından ehli hadisin Yılmaz savunucularından değerli bir alim kardeşler. Hatib El-Bagdadi El-Kifayye Fii İlmi Rivaye isminde bir eser kaleme alıyor. Ve Gayet dolgun ve istenileni hemen hemen tam olarak karşılayacak bir eser ortaya koyuyor arkadaşlar. Ve bir söz meşhur, bunu da yeri gelmişken e, zikredelim. Diyorlar ki alimlerimiz usul, hadisin usulü çerçevesinde çalışacak, eser yazacak herkes. Hatib el muhtaçtır diyorlar alimlerimiz önemli bir alim yine Hatib el bir başka eseri daha var kardeşler bunu da geçelim dördüncü eser olarak yine önemli eserlerden ve önemli isimlerden biri Kadağı yaz diye Yat, duymuşsunuzdur zaten maliki alimlerden önemli simalarından biri el ilma diyebilirsek bunu da kısaca yeterli arkadaşlar eserin uzun ismi kitabımızda mevcut kaç dedik dört dediydik beşinci eserimiz kardeşler usul alanında yazılan en önemli eser diyebiliriz. Bu beşinci eserimize. Ney o? Ulumul Hadis. İbnü Salah diye meşhur olan. Yani biz asıl ismiyle onu e, genelde duymayız. Eserlerde hep İbnü Salah diye anılır. İbnü Salah diye meşhurdur bu alim. Asıl adını dediğimiz gibi şu an için önemli değil. İbnü Salah. İbnü Salah'ın mukaddimesi diye bilinir. Kısaca böyle diyelim. Tamam kardeşler. Mukaddimetu i̇bn Salah. i̇bn Salah'ın mukaddimesi diye bilinir <gülüyor> bu eser. Bu eser kardeşler kendisinden sonra yazılan bütün usul eserlerinin başvurduğu bir kaynak durumunda olan bir eser. Yani bundan sonra yazılan bütün eserler e, ya bunun Şerhi olmuş, açıklaması olmuş ya ihtisarı olmuş. Artık böyle müstakil bir eser yazılmamış. Kısaca böyle diyebiliriz. Yine önemli bir eser kardeşler. Bunu artık e, bu İbn-i Salah'ın mukaddimesinin altında böyle oklarla gösterebiliriz. O eserle bağlantılı olmasını e, zihnimize resimleyebilmek için, nakşedebilmek için. İmam Nevevi'nin El-Takrib isimli bir eseri var kardeşler. El-Takrib ve El-Tesir. takrib kısa ismiyle meşhur, bilinir. Bu şekilde bilmemiz yeterli. İmam Nevevi bildiğimiz, güvendiğimiz İmam Nevevi'nin. Bu eser işte i̇bn Salah'ın az önce zikrettiğimiz eserinin ihtisarı yani kısaltılmışı. Ve bir diğer eser kardeşler, bu da Et-Takrib bağlantılı. İmam Suyuti'nin Suyuti Tedribur-Ravi, duymuşsunuzdur kitap okuyanlarımız, mutlaka notlarda illa geçer bu eserlerin ismi. Tedribur-Ravi kardeşler, bu eser de bu İmam Nebevi'nin az önce zikrettiğimiz eserinin şerhi. Yani az önce dedi ki İbnü'salah'tan sonra artık bütün eserler İbnü'salam'ın bu eser eseriyle bağlantılı yazılmaya başlandı. Kimisi ihtisarı, kimisi şerhi. Gördüğümüz gibi bu eserin ihtisarının şerhi yapılabiliyor. İmam Suyuti'nin bu eseri de bu şekilde bir eser. Bir de farklı bir eser arkadaşlar. Yine İslami edebiyat açısından da önemli bir eser. Hafız-ı önemli alimlerden biri. Eserinin ismi tam ismi önemli değil. Biz meşhur olduğu ismiyle yetincezine Elfiye ismiyle bilinir kardeşler. Hafız-ı Elfiyesi. Elfiye türü eserler belli bir eseri kendisine baz alır ve o eserdeki konuları, anlatılanları bin beyitte açıklar veya özetler, neyse. İşte Hafız-ı Raki'nin bu eseri de bu açıdan farklı ve güzel bir eser. Ee, İbn-i Salah'ın Mukaddimesine, yani ulûm Hadis isimli eserine bin beyitte, yani şiir tarzında bir eser usul konularını şiir tadıyla bizlere sunmakta. Rabbimiz nasip ederse benim de böyle bir düşüncem var. Uzun yıllardır, yüzyıllardır böyle bir eserin ortaya konmadığına şahit oldum. İnşallah böyle önündeki yıllarda Rabbim muvaffak kılsın. Bir elfiye düşüncem var kardeşler. Dualarınızı beklerim. İmam Sahabi'nin Yine bir elfiyesi var kardeşler, Fethul Muğis ismiyle bilinir, bu da elfiye tarzı bir Eserdir Buna da kısaca değinelim Ve İbn Hacar El Asqalani Rahmetullahi Aleyhin Muhbetül Fikâr Diye bir eseri var kardeşler Daha sonra bu eseri üzerine Bu eserini yazıyor, bu eserini daha sonra kısaltıyor Nuzhetun Nazar ismiyle başka bir eser kalemi alıyor. Bunu da yeri gelmişken kısaca değinelim. Ve günümüzdeki yani çağdaş alimlerden Suriyeli bir alim kardeşler. Cemaluddin El-Kasimi Rahmetullahi Aleyh Önemli bir eser bu da. Güzel bir eser. Kabaid-u Bu şekilde Yetinelim Geçtiklerimizi Yani isimlerini geçtiklerimizi Zikretmediklerimizi Siz yine bir okuyun kardeşler Aklınızda kaldığı kadar En azından göz arşinalığı Edilmiş olursunuz Ama Diğer zikrettiklerimiz Sanırım bir 9-10 tane yine zikretmiş olduk Bunların en önemlisi Hangisi dedik Sizden alalım Yazalım. Birkaç kişi yazsın. En önemlisi hangisiymiş? Evet. i̇bn Salah'ın Sala'nın mukaddimesi bu eserlerden en önemlisi. Yani e, en önemlisi derken aslında yazılan eser olması bakımından Ramehur Muzi'nin eseri daha önemli. Ama i̇bn Salah kendisinden sonraki eserlerin e, ana kaynaklığını yaptığını söyleyebiliriz. Bu açıdan en önemli eser olarak aklımızda i̇bn Salah'ın bu eseri kalacak veya kalsın. <gülüyor> Ve geldik kardeşler. Bunu da geçtik. Her ne kadar kısa tutacağız demiş olsak da yine bir saati doldurmaya neredeyse 15-20 dakikamız kaldı. Bu kalan dakikalarımızda da bu kalan başlığımızı inşallah hızlıca geçelim. Üçüncü başlık, öncelikli tarifler. Birinci tarif, hadis usulü ilmi yani ilm-ül Arkadaşlar, hadis usulü dediğimiz zaman bu ilim kabul ve red yönünden senet ve metnin durumunu bildiren usul ve kaideler ilmidir. Hadis usulü kabul ve red yönünden senet ve metnin durumunu bildiren usul ve kaideler ilmi. Bu ilmin konusu bül ve red yönünden senet ve metin. Amacı da kardeşler sahih olan hadisi, sahih olmayanından, zayıf olanından veya uydurma olanından ayırt etmektir. İkinci tarifimiz hadis. El hadis. El tek ile kardeşlerim. Sözlük anlamlarıyla bağlantılıdır aslında. Her e, ıstılahın ıstılah anlamı yani terim anlamı sözlük anlamıyla bağlantılıdır. Bu açıdan sözlük anlamlarını bilmek faydamız olmakla beraber ben e, bunları geçeceğim. Siz yine sözlük anlamlarına şöyle bir göz gezdirirsiniz. Hadis kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen söz, fiil, takrir, ve evsaftır. Yani Allah Resulü'ne vasıflarını anlatan şeyler de hadis kapsamındadır. Onun ahlakını anlatan sözler de hadis kapsamındadır. Tarifi de bu kardeşlerim. Hadis bu. 3. sıla haber. Çoğulu ahbar. Haber kelimesi de kardeşlerim Burada üç farklı anlam vermiş terim anlamı olarak. Biz bu anlamlardan üçüncüsünü alacağız. Yani genel bir anlam olarak. Haber kardeşler hadisle hemen hemen aynı anlamda olmakla birlikte daha genel bir anlama sahip. Yani misal veriyorum. Sahabeden gelen bir söze haber denebilir ama hadis e, nasıl denir? Ayrıntısıyla denir. Yani başlı başına hadis dediğimizde onu Resulullah'tan gelen söz olarak algılarız. Ama işte maktu hadis ilavesiyle gelirse işte tabiinden gelen deriz. Mevkuf hadis denirse baş başında işte sahabeden gelen hadisleriz. Yani tek başına hadis kullanıldığında bu direkt merfu hadis anlaşılır. Resulullah'tan gelen hadis anlaşılır, söz anlaşılır. Bu açıdan bir de şöyle demiştir alimlerimiz. Her hadis bir haberdir ancak her haber bir hadis değildir. Bu da haberin daha böyle e, geniş çerçeveli bir tarifi olduğunu ortaya koyan kısa bir cümle. Ve bir diğer ıslahımız eser. Bu da kardeşler genel olarak bu üç terkip hemen hemen aynı anlamda kullanılır. Yani hadis, haber ve eser. Ancak e, işin özünde tabi işte haberle hadisin ayrıntısına az önce değindiğimiz gibi eser de kardeşler yine Resulullah'ın hadisleri sözleri hakkında kullanılsa da çok yaygın bir kullanım değildir. E, buradaki ikinci anlamı yaygın kullanımıdır. Yani Söz ve fiil olarak sahabe ve tabi'ine izafe edilen sözlerdir, eser. Yani işte e, tabi'inden İbn-i Sirin'den gelen bir esere göre, yani bir söze göre demektir. Şöyle şöyle demiştir şeklinde geçebilir mesela. Bir diğer ıslahımız isnat. Kardeşler, isnat sözcüğünün iki manası var. Birincisi, sözü ilk söyleyene ulaştırmak, ona nispet etmek demek. Buna isnat deniyor. İkinci olarak da bizi metne ulaştıran ravi zincirine deniyor. Yani bu ikinci anlamıyla kastedildiğinde zaten genelde isnat ve senet aynı anlamda kullanılır kardeşler. Yani pratikte ee, aynı anlam teorikte ufak ayrıntısı olmakla birlikte pratikte aynı anlamda kullanılır. Bu kadarını bilsek yeterli. Yani o teo, iş, işin teorik kısmı bizim için şu an için çok önemli değil. İsnat ve senedi biz aynı anlamda kullanalım. İsnat kardeşler ne demek? Sağlam dayanak demek. İşte mesela, misal verecek olursak e, erkekler bilhassa daha aşinadır veya inşaatla uğraşanlarımız varsa daha iyi bilirler. İstinat duvarı denir mesela. Böyle e, bilhassa eğimli bir yerdeki binaların böyle toprak kaymasın diye böyle sağlam bir duvar yapılır. Buna istinat duvarı denir. O toprağın kaymasını engellesin diye. Yani o toprak sağlam bir şeye dayanmış olur. İşte istinad e, bu anlama geliyor. Sağlam bir dayanak demek aslında arkadaşlar. Veya işte yine günümüzde kullanılan senetler var mesela. Artık günümüzde her ne kadar eskisi kadar güvenli olmasa da öncekilerin bundan bir 20-25 yıl öncesinin en güvenli mesela e, vadelendirme yollarından biri olarak kullanılırdı. Sağlam dayanak anlamında yine sözlük anlamıyla bağlantılı olarak senet kullanılır. Senedi de bu şekilde geçmiş olduk kardeşlerim. Bir diğer ıstılahımız metin. Metin kelimesi de kardeşlerim senedin kendisinde son bulduğu söz. Yani varıp dayandığı söz. Şöylece bunu yeri gelmişken <gülüyor> örneklendirelim kardeşler. Şimdi size toplu bir Şöylece bir hadis aktardım. İşte Muhammed bin Kesir bize tahdis edip şöyle dedi. Bize Sufyan Mansur'dan, Mansur İbrahim'den, İbrahim Abide'den, Abide Abdullah'tan haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet kardeşler Resulullah şöyle buyurdu kısmına kadar gelen bu bölüm işte senet dediğimiz bu. Sözü Resulullah'a isnat etmek, ulaştırmak. İşte buna senet deniyor. Metin de hadisin diğer kısmına deniyor. Yani bunu şu şekilde de işte az önce de zikri geçti. Rivayet ve dirayet. Rivayetul hadis. Bir de dirayetul hadis vardır mesela. Rivayetul hadis Hadisin rivayeti, yani insanların en hayırlısı benim neslimdir. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenler. Yani sonra sahabe, daha sonra da tabi'in demek bu eşittir. İşte rivayetul hadis budur. Dirayetul hadis bunun yukarısıdır kardeşler. Böyle de demek mümkün. Senedi yukarıdaki kısmı, metin aşağıdaki rivayet kısmı. Bir diğer ıslığa, Müsnet. Kardeşler, müsned birkaç kullanımı var. Usulde. Yani usulü hadiste birkaç kullanımı var. Bunları karıştırmayacağız. Birincisi, müsned türü eserler vardır. Bilirsiniz. Mesela İmam Ahmet'in Müsnedi. Ravilerin, sahabilerin, sahabi ravilerinin İsim isim rivayetlerinin zikredildiği eserlere verilen bir isimdir müsned kardeşler. Yani nasıl mesela İmam Ahmet Rahmetullahi Aleyh'in müsnedini açtığımızda İmam Buhari'deki gibi böyle konu başlıkları görmeyiz. İşte taharet babı, namaz babı bu şekilde konu başlıkları görmeyiz. Ne görürüz? İmam Ahmet. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan başlayarak işte Ömer radıyallahu anh, Osman ve Ali radıyallahu anhuma ve fazilet sırasına göre kendince bir e, usul ortaya koyup bu sahabilerden gelen rivayetleri alt alta vermiş. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'tan gelen rivayetleri vermiş. İşte bu tür eserlere müsned Türü eserler diyoruz. Birinci kullanımı bu demek. Bu şekildeki kitaplara verilen isim. İkincisi kardeşler, senedi muttasıl olan. Bakın bu artık ıstılahlara kulaklarımız aşinalık kazansın. Senedi muttasıl olan demek, senedi munkatı olmayan demek. Yani munkatı senedinde kopukluk olmayan. Yani birisi, misal veriyorum sadece, ben dedemi görmedim, gerçekten görmedim, iki dedemi de görmedim. Mesela ben dedemden bir rivayet nakletsem, burada bir kopukluk vardır. İşte senetteki kopukluk budur kardeşler. Yani ben dedemi görmediğim halde dedemden direkt rivayet edebilmem mümkün mü? Değil. Kimden? Babamdan duymuş olabilirim mesela. İşte bu Hadisin zaaf sebeplerinden biridir. Böyle bir hadis büyük ihtimalle alınmaz. Zayıf kabul edilir ve e, delil olarak kabul edilmez. İşte buna inkıta denir. İnkıtanın başka çeşitleri de vardır. İlerleyen derslerimizde bunlar da işlenecek. Sadece böyle aklımızda örneklendirme olarak birazcık daha iyi kal kalması açısından bu örneği verdim. Senedi munkatı olmayan, yani muttasıl olan, ittisal zaten kardeşler. İttisal ne demek? Ardı ardınca kesilmeksizin devam eden. Merfu hadise deniyor müsned Yani müsned hadis, bu hadis müsnettir gibi bir cümleyle karşılaştığımızda ondan ne anlayacağız? Bu hadis merfu hadistir. Yani senedinde kopukluk olmamış, olmayan ee, bir hadistir. Bunu anlamamız gerekiyor. Bir diğer kullanımı da kardeşler senet anlamında kullanılır. Yani az önce işte isnat dedik, senet dedik ikisini aynı anlamda. Bir de bu üçüncü olarak bu eklenebilir. Senet anlamında da çok yaygın olmamakla birlikte kullanılması mümkündür. Bir diğer ıslah olarak müsnit demiş kardeşler. Hadis ilmi hakkında rivayeti hakkında bilgisi olsun ya da olmasın hadisi senediyle rivayet eden kişiye müsnit deniyor. Müsnet müsnit. Yani o müsnedi rivayet edene de müsnit deniyor. Yani ben az önce mesela size bir müsnitlik yaptım. Yani senediyle bir hadis rivayet ettim. İşte bu kişiye müsnit denildi. Yani bu ıslah bir kişiyi işaret eder. Bir diğer ıslahımız muhaddis. Hadis ilmiyle uğraşan, rivayetlerin birçoğunu bilen, ravilerin durumlarını az çok da olsa vakıf olan kişiye muhaddis deniyor kardeşlerim. Bir diğer ıslahımız hafız. Muhaddisten bir üst derece, yani bir basamak olarak düşünecek olursak bir üst derece, bir üst basamak olarak genelde kabul görmüştür. Hafız, yani muhaddisten daha geneldir, daha üstündür. Ee, her ne kadar burada birçok hadisçiye göre hafız muhaddisin eş anlamlısıdır şeklinde kullanılmış olsa da e, şahsen Diğer eserlerden okuduğum, edindiğim bilgiye göre hayır hadisçilerin çoğunluğuna göre bu anlamda kullanılmıyor kardeşler. Genelde şu şekilde geçiyor tarif. Aklımızda kısa olarak kalması açısından da bu önemli. Yani mesela bir hafız-ı dendiğinde az önce hafız-ı dedim mesela. Hafız-ı raki dendiğinde Aklımıza hemen böyle Iraki'nin hangi vasfı, neden hafız denmiş? Yüz bin hadisi ravileriyle hafız eden, bilen muhaddise hafız deniyor kardeşler. Bu şekilde e, aklımızda daha iyi yer edebileceğini düşünüyorum. Yani bir hafız ıraki dendiğinde hı, bu hafız, Varsa bu Kur'an hafızı değil, muhaddisse bu hafız bu anlamda kullanılmaz zaten. Demek ki bu adam öyle herhangi bir adam değil diye aklımızda kısa bir bilgi hemen canlanacak. Ve bugünkü dersimizin son cümlelerine kardeşler bu istilahla bitireceğiz. Son istilah. Hakim diye bir ıslah da var Kardeşler Birçok Hadisi yani hadislerin Bir çoğunu Çok azın müstesna Bir çoğunu yani ravileriyle Hıfzetmiş Muhaddise de hafız şey Hakim deniyor kardeşlerim Yani Buhari rahmetullahi aleyh Hadiste Hakimdi mesela bu şekilde diyebiliriz. Yani e, bir eserde okuduğuma göre 500 bin hadis ve üstü hıfz edene hakim sıfatı layık görülüyor, veriliyor kardeşler. Hakim de bu şekilde aklımızda kalsın. Ve ahiru da'vana enil Hamdulillahi rabbil alemin diyerek dersimizi bitirelim.